Herkese merhaba. Hemzeminde Damla Özler ve Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Masamızdaysa Feryal Kabil bizlerle beraber. Bugün dünyadan sosyal fayda kampanyalarına bakmaya devam ediyoruz. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi. Elimizde oldukça ilginç örnekler de var. İlk iki örneğimiz 2015 İnternet Sosyal Fayda İletişimi ödüllerinden ödül kazanan iki kampanya. Bunlardan birincisi Afrika Doğal Yaşam Vakfı African Wildlife Foundation'ın Modern Poaching yani Modern Kaçak Avcılık isimli entegre iletişim kampanyası. Kampanya 2015'in en iyi entegre iletişim kampanyası ödülünü almış. Reklam ajansı ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Sanki Communications. Kampanyanın outdoor, basılı ve web ayakları var. Kampanya için özel bir web sitesi de hazırlanmış. Siteye girdiğimizde soyu tükenmekte olan goril, orman fili gibi hayvanları kendi habitatlarında görüyoruz. Herhangi birinin üzerine tıkladığımızda ise modern kaçak avcıların bu hayvanı avlamak için kullandıkları teknikleri detaylı olarak okuyabiliyor. Kaç tane kaldıklarını görebiliyoruz. Site üzerinden bağış yapma olanağı da sağlıyor. ...evet ilginç bir site... E, ...baya böyle gerçeği yüzümüze... ...bütün çıplaklığıyla e, tak tak tak... ...vuruyor yani hangi silahlarla... ...bu e, hayvanlar öldürülüyorlar... ...nasıl avlanıyorlar... E, ...bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler var... E, ...ilk başta siteye girdiğinizde... Aslında bir şey görüyorsunuz böyle altılı bir yapı var işte altı ayrı e, hayvanı e, ifade ediyor ona tıkladığınızda görüyorsunuz. Sizin adresi www.awf.org buradan kampanya sekmesinden kampanya e, sekmesinden gidip e, bakabilirsiniz Modern Poaching e, isimli bölüm. Ee, güzel gerçekten hani tekrar aynı şeyi söylüyorum çıplak gerçeği yüzümüze vurmak açısından son derece e, güzel Şimdi bugünkü programın ilerleyen e, örneklerinde bu çıplak gerçeği olduğu gibi yansıtmak mı yansıtmamak mı Onu sembollerle ifade etmek ve etmemek mi gibi konularda konuşacağız evet. o yüzden de önemli bir örnek bu Bunu entegre bu siteye bir de kitap hazırlamışlar ee, Özel çekilmiş fotoğraflar var bu kitapta Büyük, çok böyle güzel fotoğraflar bunlar. Hayvanları kendi habitatlarında gösteriyor. işte yavrularıyla birlikte beslenirken vesaire gibi farklı farklı şekillerde gösteriliyor. Üzerinde de kısa metinlerle bilgiler verilmiş bu hayvanlarla ilgili. Kitap aslında bir tasarım nesnesi gibi tasarlanmış. Yani bir nesne kitap, bir fetiş kitap olarak düşünebilirsiniz bunu. Kitabı satın aldığınızda da doğrudan bağış yapmış oluyorsunuz buradaki kampanyaya. E, bu kampanya e, tüm bağışlarda yüzde yirmiye yakın bir artış sağlamış. Yeni bağışçı ve aktivist getirisi sağlamış. E, başarılı olduğu, yani yüzde yirmi çok iyi bir e, oran bir kere. E, zaten yürüyen bir şeye, sisteme e, ekstra getiri sağlıyorsunuz siz böyle yapmakla. E, söylenecek bir şey yok. Yani selamlıyoruz kendilerini, e, devam etmesi, etmelerini diliyoruz. Evet, temiz, üzerine ekstradan yaratıcılık... E katılmadan gerçeği olduğu gibi kullanarak ama bunu da oldukça verimli bir biçimde kullanarak yapılmış bir kampanya. Bir tek şey olabilirdi. Belki biraz daha interaktif bir web sitesi olabilirdi. Daha çok e, içinde vakit geçirebileceğimiz. Çünkü bir süre sonra altı hayvanla ilgili bütün e, verileri okuduktan sonra sitede yapacak çok fazla bir şey kalmıyor. Doğrudan hemen bağış yapma sekmesine yönleniyoruz. Oysa daha çok e, hareket e, olan bir site olduğu takdirde daha fazla vakit geçirmemizi sağlayabilirdi. Ama bu da çok hani bu sonuçlara baktığımızda ...da kıyıda köşede kalacak bir nokta. Evet ama yani aslında pek çok detay var bunun üzerine söylenebilecek. Pek çok detay var. Ee, interaktiflik falan üzerine. Ama dediğim gibi kendi başına güçlü derdini iyi anlatan bir site. Bir de bazen yaratıcılık, yaratıcılık yapmamaktır. Yani bu hayvanlardan sadece 90 tane kaldı dediğinizde... Aslında çok güçlü bir şey söylemiş oluyorsunuz. Yani bu sözün kendisi son derece şey bir söz oluyor. Şimdi mesela ben bakıyorum buradan. Yılda yüzde dokuz azalıyor diyor mesela. Bir şey için, bir fil için. İşte orman, orman fili. fili. Forest elephant diye çeviriyor. Orman filidir herhalde. Biraz teknik terimler olabilir bunlar. İşte savana elephant dediği... ...savanlarda yaşayan yani şeylerde büyük çok ağaç olmayan büyük bitki ört şey, otlarla kaplı meralar çayırlar vesaireler savan dediğimiz şeyler Türkçe'de çeşitli yöntemler içinde de acayip yöntemler var yani alçaktan uçan helikopterlerle üzerine gelip ateş etmek ya da işte AK-47 ile kurşunlamak yani Kalashnikov'la kurşunlamak filan gibi acayette şeyler var hakikaten evet, avcılık şimdi avcılık dediğimizde aklımıza gelmeyen ama aslında modern poaching denen modern avcı modern kaçak avcılık poaching kaçak avcılık demek modern kaçak avcıların kullandığı inanılmaz yöntemler var bu yöntemleri gördüğümüz andan itibaren durumun düşündüğümüzden daha vahim olduğunu bir anda anlayabiliyoruz bir kere yani bu avcılık denilen şey zaten külliyen karşıyız da. Ee, yani avcılık yapmak yerine bir fotoğraf makinesi alın çekin zaten her çektiğinizde bir ka şeye, kareye hapsetmiş oluyorsunuz ve bu e, hapsettiğiniz kareye bir tür avlamış oluyorsunuz hani işin keyfini buradan çıkartın yapıyorsanız ee, ama e, şimdi bir taraftan da avcılık kendi içinde avcılığın savunusunda şöyle bir şey var işte biz bir spor yapıyoruz bir işte doğada hayvanlarla başka bir şekilde karşılaşıyoruz vesaire falan diyorlar. İyi ama kardeşim gece görüş türbünüyle hayvan avlamanın neresi spor? Yani eşitsiz bir ilişki kuruyorsun zaten baştan. Ayrıca elinde silah olduğunda da baştan bir ...eşitsiz ilişki kurmuş oluyorsun... ...ama çok daha ötesine geçiriyorsun... Yani ...helikopter nedir kardeşim... Yani ...ne kadar saçma Burada bir şeyle karşı karşıyayız... daha bir şey daha var mesela... E, ...zehirli maddeleri... ...ekosistemin su içme kaynaklarına karıştırıyorlar... ...bu sadece fili avlamalarını... ...fil için sağlamıyor... ...o ekosistemdeki bütün canlıları oradan su içen öldürüyor... ...bu inanılır gibi değil aslında... ...siyanit koyuyorlarmış değil mi... Evet, evet, şimdi ...siyanit koyuyorlar... E, ...o bölgedeki, o habitattaki bütün su kaynaklarını... ...kirletiyorlar bir anda... Yani bu zaten African Wildlife Foundation'ın çok uzun yıllardır savaştığı üzerine pek çok da kampanya yaptığı bir alan. Burası. İşte şimdi buradan dönüp ben şeyi sorabilirim sana. Yani evet o sözleri söylerken haklısın daha interaktif bir kampanya olabilirdi. Ama yani interaktiviteye gerek var mı? Hayvanların içme suyuna siyanür koyarak avlıyorlar. Yani bunu daha interaktif, söylesek ne olacak, söylemesek ne olacak? Bu kadar Aynen büyük yani. bir vahşeti bence olduğu gibi gözümüzün önüne sokmaları çok iyi. Bu arada şeyi söyleyeyim, e, burada biz e, ölü ve zarar görmüş hayvanlar falan görmüyoruz. Yani vahşet falan diyorum ama ben olayın kendisinden söz ediyorum. Yani sitede sonuçta Bütün bu hayvanların olarak, temsili fotoğrafları olarak. var, veriler var burada. İkinci kampanyada ilginç bir kampanya, buradan bambaşka bir alana atlıyoruz şimdi. E, kampanya... Evet, öfkemizi biraz <gülüyor> şey yaparak, <gülüyor> kontrol ederek, sakinleştirerek. E, i̇kinci kampanyamızın sahibi Extra Life. E, 2014'ün en iyi entegre bağış kampanyası ödülünü taşıyor bu kampanya. İlginç çünkü aslında bir kurumsal sosyal sorumluluk kampanyasından bahsediyoruz. Extra Life Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen bir gaming maraton yani oyun maratonu. Bilgisayar oyunu meraklılarının buluşup saatlerce oyun oynadıkları bir etkinlik. 2014'te oyun kavramına ait olduğu yere oturtarak çocuklarla birleştirmişler. Kids DFW... ...çocuk hastaneleri için bir çocuk... Ee, ...şey hastaneler için bir bağış kampanyası geliştirmişler. Evet o kit e, DFW çocuk hastanelerinin adı. Yani evet, markayı söylemiş olduk ama Türkiye'de faaliyet göstermediği için. E, zaten sosyal, e, şey, sosyal bir e, yapı şey değil. E, ticari bir hastane zinciri değil. Hı -hı. Oynanan oyunlarda yani o maraton süresince oynanan oyunlara ek bölümler eklemişler. Ve bu ek bölümlerde bir takım bonuslar var. Oyuncular o bonusları kazandıkları anda otomatik olarak hastanelere bağış yapmış oluyorlar. Kampanyayı duyurmak için de özel filmler hazırlamışlar. Reklam ajansı 29-30 Creative. Ee, bu kitleyi bu kampanyayla birleştirmek oldukça ilginç bir fikir. Aslında e, buradaki fark biraz şey. Standart bağış kampanyalarının özel olarak iletişime geçmediği niş bir hedef kitleyle e, konuşuyor olması. Yani gamerlarla konuşuyor. G Gamerlar oluyor da gamers işte neyse oyuncularla konuşuyor. Yani biraz Türkçe'ye çevirerek konuşursak. Oyuncularla temas ediyor. Oyuncuları harekete geçiriyor. ...oyun sitelerine ve oyuncuların buluşma noktalarına kampanya filmlerini yerleştiriyor. E, şimdiye kadar boş kalan bir alandı burası. Burada çok fazla sosyal e, iş yapılmıyordu. Tabii reklam çok fazla yapılıyordu da sosyal fayda reklamı e, yapılmıyordu bu alanlarda. E, çok sıkı bir geri dönüş almışlar tabii. Çünkü e, hakikaten bu insanlar, bu e, gamer dediğimiz hayatını oyun oynamaya, bilgisayar oyunları oynamaya adamış insanlar... Ee, aslında çok da bir, bir yanıyla da ortalama bir şefkatin üstünde bir şefkat barındıran insanlar oluyor. Fazla sosyal e, kapanık, e, içe kapanık bir grup oluyorlar. O yüzden de e, iyi bir dönüş almışlar, hızlı bir dönüş almışlar. Kampanyanın başlığı be hero yani kahraman ol. E, kahramanlık e, özellikle bu dünyanın kodları içinde kahramanlık çok önemlidir. Yani e, <gülüyor> biraz aslında senin alanın ama e, ben <gülüyor> girmiş olayım oraya. Doğru kahramanlık zaten bir, bir tür kahramanlıkla katarsız anı yaratır e, oyun e, müptelalığı insanı ama bir yandan şöyle bir şey de var özellikle sivil toplum kuruluşlarının son beş yıldır on yıldır Türkiye'de daha önce tabii ki daha e, önceden başlıyor yurt dışında bu tartışmalar ama son zamanlarda bizim sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız görüşmelerde de iletişim ajanslarına en çok sorulan soru biz 25-35 yaş arası genç bağışçı adaylarına nasıl ulaşacağız oluyor çünkü çok ciddi bir kitleden bahsediyoruz burada ve bu kitleye ulaşmak önemli bir mesele. Bu kitleye ulaştığınız zaman alabileceğiniz dönüşler de çok önemli. Aynı zamanda uzun vadeli bağışçılarınız haline gelmesi için de. Bu kitleyle temas etmek için kendisi aslında çok küçük ama popüler kültüre olan etkisi çok büyük bir kitleyi hedef almışlar. Bu açıdan çok zekice ve çok da doğru bir hedefleme bu kampanya. Buradaki sivil toplum kuruluşlarının da aklının bir köşesinde bir çentik olarak atmış olalım. Bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim. 2015'te yapılan bir sosyal fayda kampanyasının şarkısı bu. Boob Spelled Backwards is Boob şarkımızın adı. Yani Türkçeye <gülüyor> çevirirsek aynı olmuyor ama... E, ...meme tersten de okunsa memedir e, diyor. Boob İngilizce'de meme. Şarkının yazarı 8 yaşındaki Archer Nelson. Archer'ın annesi meme kanseriyle savaşıyor. Ve Archer bu savaşa destek vermek üzere bir şarkı yazmış. Ünlü sanatçılar da bu şarkıya ses vermişler. Hatta Meme Kanseri Araştırma Vakfı da bunu bir bağış projesine dahil etmiş. Şimdi Archer'ın annesinin savaşında destek verdiği şarkıyı dinliyoruz. Sonra tekrar devam edeceğiz. Hello, my name is Archer and I'm here to tell you that one in eight women have breast cancer in the world. Unfortunately, my mom was one of them. I did a lot of things to help out. I even wrote this song. Click on the link below. That's how you can help out too. I'm imagining that I'm floating on a general river. I'm moving fast down a waterfall. I'm falling, I'm falling to my end. Never forget the good things in life. Like candy, like eating, having fun, because then All that matters. All that matters. Is you. Out to water me i'm feeling energized just like the sun the sun is shining down on me Never Tekrar merhaba, Açık Radyo 94.9'dayız. Masamızda Feryal Kabil var. Ben Rauf Kösemen ve Damla ile birlikte hem zemin programını yapıyoruz. Şimdi e, bugün de şeyleri konuşuyoruz. E, sosyal fayda kampanyalarını son e, günlerde rastladığımız iyi ve kötü örnekleri konuşuyoruz. Sıradaki kampanya, büyük bir reklam ajansının prostat kanserine karşı hazırladığı bir farkındalık kampanyası. Şimdi burada her şeyi böyle... Kampanya, farkındalık falan gibi şeylerin tamamını böyle yanına ünlem koyarak ya da tırnak içinde söylüyorum ben. Çünkü kampanya filmlerinde şöyle bir acayiplik var. Epey kötü e, arka mahalleler e, var, görüntülerde bunlar var arka planda. E, arka mahallelerin işte dışarıdan bakıldığında en kötü görünecek halleri e, içinde çekilmiş. Bu mahallede bir takım e, böyle bir yaratık görüyorsunuz. E, i̇şte dolaşıyor böyle bir... ...şey gibi, irinli bir şey gibi... ...ama insan boyutunda bir yaratık görüyorsunuz. E, birdenbire böyle... el sopalı adamlar ortaya çıkıyor. İşte e, böyle bıyıklı, maço... E, ...adamlar ortaya çıkıyor... ...bu yaratığın üstüne atlıyor ve onları dövüyor. Evet, yani bayağı böyle... ...oradaki gördüğünüz... E, freak diyelim yani şey... Um, ...ucube diye tanımlayabileceğimiz... ...o yaratığı... E, ...dövüyorlar. Sopalarla, tekmelerle... ...tokatlarla ve şöyle bir pekşat giriyor... Erkek ol, prostat kanseriyle savaş. Evet, şimdi hazırsak ben başlıyorum. Gene anlıyoruz ki sevimli yaratık prostat kanseriymiş. Çünkü Aslında yaratık gerçekten çok sevimli. Bilmiyorum. Yani... <gülüyor> Şimdi neresinden başlasam ben bilemiyorum şu anda bununla ilgili konuşmayı ama birincisi prostat kanseri filmdeki en sevimli karakter o kesin bütün film karakterlerine baktığımızda hatta birkaç bu kampanya ile ilgili yapılan yorumları gördüğümüz zaman birkaç şey demiş ya bu adamlar Mickey Mouse'u dövüyor gibi görünüyorlar demişler. <gülüyor> İkincisi, söylem... Dövüyorlar, yani, niye? yani dövüyorlar. Tamam Şiddet var yani, evet. sopalarla, tekmelerle. Ve bunu erkek olduğu diye anlatıyorlar. Aynen öyle, yani bütün söylem erkeklik ve erkek şiddeti üzerine kurulu. İkinci filmde, yani birkaç film var. İkincisinde mesela değişik bir durum ve neden olduğunu anlayamadığımız... Prostat kanseri yarattığı sokaktaki hayat kadınlarıyla pazarlık yapıyor. O sırada adamlar gene üstelik de hani oradaki tırnak içinde söyleyeceğim... ...pazarlamacı gibi görünen adamlar çıkıp dövüyorlar. Ya, aslında bütün filmler e, var olan tüm erkek kabadayı kodlarını yeniden üretmek dışında bir işe yaramıyorlar. Yani kampanya yapan TBWA Müşteri Movember Vakfı e, ve bu kampanya hakikaten dehşet verici bir kampanya diyebilirim ben. Ya valla şimdi ayrıntılı olarak e, tek tek gösterge okumaya girsek e, bu kampanyayı izleyen ve prostat kanseri hakkında bilgisi olmayan insanlar prostat kanserinin cinsel yolla yayıldığını falan sanabilirler mesela. E, prostat kanseri denilen şeyin ...herhangi bir şekilde bir yöntemle savaşılabilecek bir şey olduğunu düşünebilirler. Yani modern tedavi dışında prostat kanserine karşı önlem almak mümkünmüş gibi varsayabilirler. Alt okumalarında bir şey yani, var yani bilimi hiçe sayan ve yani de kafa göz gelişiriz abi bu kansere duygusu yaratan <gülüyor> ve bunu yapın diyen bir kampanya aslında. bir Vakfı yapmış kampanyayı. TBW'nin uluslararası şubelerinden e, bir tanesi yapmış. Yani iyi örnekleri her zaman söylüyoruz burada. Ee, selamlıyoruz. Adını da söylemekten çekinmiyoruz ajansların. Ama e, hakikaten yani sansasyon yaratacağız diye e, dikkat çekeceğiz diye çok paylaşılsın diye, çok e, fark edilsin, e, gürültü çıksın diye bir e, reklam filmi çektiğinizde bir film çektiğinizde e, durum böyle oluyor. Yani konuya hakim değilseniz ...o konuyu topluma nasıl anlatacağınıza da hakim olamıyorsunuz ne yazık ki. İşte o yüzden sosyal fayda reklamcılığı diye özel bir dal var. O yüzden sosyal fayda iletişimi dediğimiz şey... ...iletişimin alt segmentlerinden birisi olarak önemli. Valla ne diyeceğim bilmiyorum. İşte bu kadar yani bununla ilgili söylenecek daha fazla konuşup da... Üzerinde tartışmayı evet. sürdürmenin faydası yok. Son kampanyamız... Tartışmalı bir kampanya. Çok ilginç bir örnek. Ama deminki kadar da tartışmalı değil. Evet, yani. yani de, tartışmalı tartışması... bundan sofistike bir yerde yani bunda. Doğrudur. <gülüyor> en az yani de, Deminki üzerine tartışırken nerede durduğumuz çok net. Bu kampanya üzerine beraber tartışıp düşünmek istiyor. Tam da hemzeminde yaptığımız şey bu. E, WWF Birleşik Krallık için yapılmış bu kampanya. Serradoların e, Serra bunlar e, soyut gelmekte olan bir başka hayvan. Korunmasına yönelik bir kampanya. Baktığımızda çok yaratıcı bir film görüyoruz. Tüm Afrika ve Serrado'ların e, gölge oyunu ve ellerle canlandırıldığı bir film var önümüzde. Kampanyanın sloganı da ''It's in your hands'', her şey sizin elinizde. Ha, i̇lk bakışta çok çarpıcı, çok yaratıcı bir kampanya. E, i̇zlemekten keyif alıyorsunuz, tekrar seyredilirliği yüksek. Kampanyanın sloganıyla kampanya görselliği arasındaki fikir bağlamı çok doğru kurulmuş. Çünkü e, bağış yapın, onları kurtarın diyor. Fakat tartışma şurada e, başlıyor. Reklam mantığıyla gerçekleri değil bir tür dramatik sembolizmle karşı karşıya bırakıyoruz. Hedef kitleleri diyorlar. E, ve fikir o kadar çarpıcı ki kendine çalışıyor. Daha çok ilgi çektiği konu üzerine değil daha çok kendi üzerine konuşturuyor ve düşünüyor diyor. Yani gereğinden fazla yaratıcı. Yani ben Burada böyle bir kampanya var. Bunu tercüme etmeye çalışayım biraz. Çünkü bir görsellik üzerine konuşuyoruz ve radyoda konuşuyoruz. Bu talihsiz bir şey. Ee, burada bir gölge oyunu var. Ee, tamamen ellerle yapılan bir gölge oyunu. Hani elden tavşan yapardık çocukken ya da bir köpek figürü yapardık. E, mumun arkasına geçerdik. E, şeyde izlerdik ya. Duvarda izlerdik ya. Onun gibi bir şeyle Afrika'daki bütün e, hayvanların ve e, bitkilerin bulunduğu habitat canlandırılıyor. Ve bu habitat bir e, şey olarak... E, ...hikaye ediliyor. Burada yaşananlar işte... ...bazı hayvanların soyunun tükenmesi... ...bazılarının birbirleriyle ilişkisi burada hikaye ediliyor. Sorun e, denilen şey... ...sorun diye tanımlanan, tartışmaya açılan şey ise şu. E, gölge oyunu o kadar güzel ki... ...anlattığı hikayeden çok... ...oradaki estetiğe kapılıyorsun... ...biraz açıklamak gerekirse şöyle bir şey... ...bunu mesela paylaşan insanların önemli bir kısmı... ...bunu gölge oyunu diye paylaşıyorlar. Anlattığı hikayenin ne olduğuna çok bakmaksızın... ...güzel bir görüntü olduğunu düşünerek paylaşıyorlar. Şimdi bu sakıncalı mı? Yani hiç ulaşamayacağı bir hedef kitleye de böylece ulaşmış oluyor. Sadece hayvanseverlik, doğaseverlik... ...çevre dostu olmak... ...ya da yeşil politikayla ilgileniyor olmak değil... ...çok daha ötesine e, seslenebilen bir avantaj... E, ...seslenebilme avantajı yaratıyor bir yandan. E, bunun reklam e, terminolojisindeki ya da... ...iletişimin e, üretimindeki karşılığı şöyle bir şey. Biraz açmaya çalışayım. Şimdi genellikle reklamcılar çok sık başvururlar mecaz yoluna. E, metafor e, İngilizcesi hı hı. bu kelimenin me me mecazın. Çeşitli metaforlarla... Gerçekte gösteremeyeceğimiz şeyleri göstermeye çalışırız. Yani ölümü anlatmak için işte bir e, ketçap lekesi gibi bir kırmızı leke kullanabiliriz yeri geldiğinde. Yani orada bir kan dökülme etkisini bize yaratabilir. Ya da ölümü anlatmak için yine aniden yok olan bir insan e, şey yapabiliriz. Bir aile fotoğrafından birisinin e, yok olması, buharlaşması vesaire gibi şeyler e, bunu anlatmak için kullanılabilir. Bunlar metaforlar. E, bu anlatım teknikleri e, bizim gerçeği doğrudan anlatamayacağımız... ...durumlarda başvurduğumuz, doğrudan kendisini temsil ettiğimizde e, itici olacağı, korkutucu olacağı... ...ya da herhangi bir e, güç, iletişim gücü içermeyeceği durumları da ter tercih ettiğimiz alanlardır. Aslında burada öyle bir şey yok. Burada bir habitat bilgisi veriliyor. E, bütün hikaye bir belgesel gibi tekrar canlandırılmış, gölge oyunuyla canlandırılmış. İyi bir iletişim filmi, iyi bir temsiliyet. E, kuşkusuz güzel bir yayılma da sağlıyor. Ama eleştirenler diyor ki... Yani burada e, bir dramatik sembolizm var. Siz bu sembolizmle bizi gerçekten uzaklaştırıyorsunuz. Biz bu e, gerçeği anlatmanın yollarını bulmamız lazım. Ve filmler yaparken de siz kendinize yapıyorsunuz bu filmleri. İnsanların anlaması için yapmıyorsunuz diyorlar. E, kampanya kendine çalışıyor, meseleye çalışmıyor diye bir eleştiri aslında. Kendine çalışan kampanya. E, evet yani e, yanlış da değil ama ikisi de doğru. Hani o da evet. doğru, bu da doğru. Burada e, ben şimdi orta yolcu bir şey söyleyeceğim ama... Çok fazla bunun üzerine, yani bu meseleler üzerine çok fazla iletişim yapılmadığı ya da daha doğrusu iletişim ortamını domine eden sosyal fayda iletişimleri olmadığı için e, negatif çalışmasın. Bu kadar olsun ciğerimi yesin. Yani. Evet gördüğümüz <gülüyor> diğer örnekle karşılaştırdığımız zaman herhangi bir örneği de ya bu da fazla iyi olmuş diye eleştiriyor olmakta da bir evet, şey değil, evet, enteresan <gülüyor> durum var gerçekten. Ee, merak edenlerin e, Google'da WWF Save the Cerrado campaign olarak arayabileceği bir e, kampanya filmi. Hemzeminde bu hafta oldukça ilginç örnekler üzerine konuştuk. İyisiyle kötüsüyle yine sosyal fayda iletişiminden örnekler verdik. Ve bir de her zamanki gibi sosyal fayda şarkısı dinledik. E, haftaya yine benzeri konular üzerine konuşuyor olacağız. Daha konuşacağımız çok şey, bakacağımız çok alan, e, gireceğimiz çok mayınlı arazi var. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kösemen. Ve Masamızda ma Feryal Kabil. Sizlere hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.